innel racim bismillahirrahmanirrahim inel hamdulillahi nahmedu ve nestainuhu ve nestağfiruhu ve na'uzu billahi min şururi enfusina ve min men ve men ve la ilaha illallah ve abduhu ve amma ve muhammedin sallallahu ve ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'a ve külle bid'atin zalâle ve külle zalâletin finnâr. Siyer derslerinde birinci akabe biyatında kalmıştık. İbn-i Kayyım Allah rahmet eylesin, şöyle demiştir. Daha sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hac döneminde akabede Ensar'dan altı kişiyle buluştu. Bunların hepsi de Hazreç kabilesindendi. Bu altı kişi şunlardı. Ebu İmame Esad bin zurare Auf bin Haris, Rafi bin Malik, Kutbe bin Amir, Ukbe bin Amir ve Cabir bin Abdullah bin Ri'ab. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onları İslam'a davet etti ve onlar da Müslüman oldular. Bunu İbn-i siresinde İbn-i naklederek veriyor. Ravileri güvenilirdir ve Zad-ül muhakkiki bunun isnadının hasen olduğunu söylemiştir. Onlar daha sonra Medine'ye döndüler ve oranın halkını İslam'a davet ettiler çok geçmeden İslam orada yayıldı ve İslam'a girmediği, İslam'ın girmediği ev kalmadı. Ertesi yılın hac döneminde Medine halkından 12 kişi heyet olarak geldi. Bunlardan 5'i bir önceki yıl Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le buluşulanlardı. Öncekilerden sadece Cabir bin Abdullah yoktu. Diğerleri de daha önce adı geçen Amr'ın kardeşi Muaz bin Haris bin Rufaa, Zekwan bin Abdülkays Zekvan bir sürece Mekke'de kalmış ve daha sonra Medine'ye icret etmiştir. Bu yüzden onun hakkında hem muhacir hem de Ensari denir. Ubade bin Samit, Yezit bin Salebe, Ebul Heysem bin Teyihan ve Uvemir bin Malik toplamı 12 kişiydi. Burada birinci akabe beyatına katılanlardan Cabir bin Abdullah'ın ikinci akabe beyatında bulunmadığı söyleniyor. Ancak birincilere ek olarak 6 kişinin adı verilmektedir. İkinci Akabe Biyatı'nda katılanların kimler olduğu konusunda farklı rivayetler bulunmaktadır. Bazı rivayetlerde bu sayılanların dışında veya bunlardan bazılarının yerine Evs bin Sabit, Evs bin Yezid ve Berabin bin Mağrur'un da adları geçmektedir. Bu beyatta konuşulanlar hakkında farklı rivayetler bulunmaktadır. Bukhari'nin Ebu İdris Aizullah bin Abdillah'tan, onun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte Bedir Savaşı'na katılmış olanlardan ve onun akabe gecesine katılan sahabilerden olan Ubade bin Samit radıyallahu anh'den rivayet ettiğine göre Allah Resulü aleyhisselatü aleyhi etrafında sahabilerden bir grubun bulunduğu sırada şöyle demiştir. Gelin Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmamak, hırsızlık yapmamak, zina etmemek, çocuklarınızı öldürmemek, elleriniz ve ayaklarınız arasından yalan uydurup iftira atmamak yani bile bile insanlara iftira atmamak, ve bana iyilikte karşı gelmemek üzere biat edin. Kim sözünde durursa o Allah'tan ecrini alır. Kim bu sayılanlardan birini işler de dünyada ondan dolayı cezalandırılırsa bu onun için kefaret olur. Kim de bunlardan bir şey işler ve Allah onun günahını örterse artık onun işi Allah'adır. Dilerse cezalandırır, dilerse affeder. Bunu hal ve Müslim rivayet etmiştir. Ee, ayrıca Tirmizi ve Nesai'nin sünenlerinde de geçiyor. Hafız i̇bn Hacer Fethülbari'de burada söz edilen gelişmelerin akabe beyatındaki gelişmeleri olmadığı, bunun Mekke'nin fethinden sonra gerçekleştirilmiş bir başka beyat olduğu görüşünü tercih etmiştir. Ubade radıyallahu anh iki ayrı beyatta bulunmuştur. Akabe beyatını kendisinin iftihar ettiği bir olay olduğundan konuştuğunda geçmişindeki bu şerefli işleri atıfta bulunmak için ondan söz ederdi. Hafız İbn Hacer diyor ki, Ubadir radiyallahu anh'ın hadisinde söz edilen ve metinde geçen şekilde anlatılan biat, akabe gecesi gerçekleştirilen biat değildir. Akabe gecesi meydana gelen biat, İbn-i ve diğer megazi sahiplerinin naklettikleri biattır. Buna göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisine gelen Ensar'a sizinle eşleriniz ve çocuklarınızı koruduğunuz şeylerden beni de korumanız üzerine biat ediyorum diye buyurdu. Onlar da bu şart ve onunla sabilerinin yanlarına gitmesi üzere biat ettiler. Bu kitabın Kitabul fiten Füten kısmında ve daha başka yerlerde Ubade radiyallahu hadisi de gelecektir diyor İbn-i bari de Bu hadise göre Ubade radiyallahu şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle zorlukta ve kolaylıkta, gönüllü olsak da, gönülsüz olsak da, yani ister hoşumuza giden konularda, isterse hoşumuza gitmeyen konularda ona itaat etmek ve söz dinlemek üzere biat ettik. Ahmet bin Hanbel ve Taberani'nin taberani bir başka yoldan Ubadir radiyallahu anh'ten rivayet ettikleri diğer bir hadiste burada anlatılmak istenen şey daha açık bir ifadeyle ortaya konmaktadır. Buna göre Şam'da Muaviye radiyallahu anh'ın yanında Ebu Hureyre radiyallahu anh ile aralarında bir gelişme oldu ve dedi ki Ey Ebu ile, biz dinç olduğumuz zamanlarda da üzerimize tembellik çöktüğü zamanlarda da itaat etmek ve söz dinlemek, iyilikle emretmek, kötülükten yasaklamak, hakkı söylemek, Allah için hiçbir kınayanın kınamasından korkmamak, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Yesrib'e yanımıza geldiğinde, onu kendimizi, eşlerimizi ve çocuklarımızı koruduğumuz şeylerden korumak üzere biat ettiğimizde sen bizimle beraber değildin. Bu biata uymamız karşılığında bize cennet vaat edilmişti. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve ile aramızda gerçekleştirilen biat buydu. Daha sonra i̇bn Hacer şöyle diyor. Bunu yani bu iddiayı kuvvetlendiren bir şey de, bu olayın yani Ubade radiyallahu anh hadisinde söz edilen biatın Mekke'nin fethinden Mümteyne suresinde geçen ey peygamber. Mümin kadınlar Allah'a bir şey ortak koşmamak, hırsızlık yapmamak, zina etmemek, çocuklarını öldürmemek, elleriyle ayakları arasında bir iftira uydurup getirmemek ve bir iyilikte sana karşı gelmemek üzere sana biat etmeye geldiklerinde onların biatlarını kabul et ve onlar için Allah'tan bağışlanma dile ayetinin inmesinden sonra olmuştur. Yani Mümteyne 12. ayeti. O ayetin ise Hudeybi olayından sonra indiği konusunda herhangi bir ihtilaf yoktur. Evet. İbn-i diyor ki, ''Gelenler yanından ayrılınca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlarla birlikte Musab bin, Umeyr bin, Haşim bin, Abdi Menaf bin, Abdiddar bin Kuay'ı gönderdi. Ona, onlara yani Medine'li Müslümanlara Kur'an okumasını, kendilerine İslam'ı öğretmesini ve din hakkında onları bilgilendirmesini emretti.'' Bu yüzden o Medine okuducusunu Musab olarak adlandırıldı. İşte ona böyle bir lakap verildi. Medine öğretmeni, Medine okuducusu diyerek orada Esad bin Zürare bin Ades bin Ebi Umame'nin yanında kalıyordu. Mekke'nin en çok refah içinde yaşayan gençlerinin olmasına rağmen İslam'a koşan, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gözetiminde kendini yetiştiren, sonra da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tarafından Medine'yi İslam'ın güzel kokusuyla kokulandırması ve Oranın halkına Kur'an'ı öğretmesi ve onları peygamber-i sallallahu aleyhi ve sellem'in hicreti için hazırlaması üzere elçi olarak görevlendirilen bu genç davetçiden rivayet edilenler içinde en çok dehşete düşüreni ve Allah'a davet konusunda en çok ibret verici olanı İbn İsham'ın İbn Sa'd'dan naklettiği şu rivayettir. İbn Sa'd dedi ki: Bana Ubeydullah İbn Muaykip ve Abdullah bin Ebi Bekir bin Muhammed bin Amr bin Hazm şöyle rivayet ettiler. Esad bin Zurare Musab'ı yanına alarak Abdüleşel oğullarının ve Zafer oğullarının konaklarına gitmek üzere çıktı. Saad bin Muaz bin Numan bin İmru'l-Kays bin Zeyd bin Abdüleşel, Esad bin Zürare'nin teyzesinin oğluydu. Onunla yani Musab'la birlikte Zafer oğulların bahçelerinden bir bahçeye girdi. Bu bahçe Marak Kuyusu adı verilen bir kuyunun başındaydı. Bahçede oturdular. Müslüman olanlardan bazı kimseler başlarına toplandılar. Abdüleşeloğullarından Saad bin Muaz ve Useyd bin Hudayr o zaman kendi kabilelerinin başıydılar. Kendi kabilelerinin önderiydiler. O zaman her ikisi de kavimlerinin dini üzere devam eden birer müşriktiler. Musab'ın geldiğini duyunca Saad bin Muaz, Useyd bin Hudayr'a ''Sen güçlü adamsın, yardımcıya ihtiyacın yok. Kalk, bizim zayıflarımızı şaştırmak için konağımıza gelen şu iki adamın yanına git. Onlara engel ol ve kendilerini konağımıza gelmekten nehyet.'' ''Şüphesiz senin de bildiğin gibi Esad bin Zürare benden olmasaydı ben bu işi sana bırakmazdım. O benim teyzemin oğludur. Bu yüzden onun üzerine gitmeye cesaret edemiyorum.'' dedi. Bunun üzerine Hüseyin bin Hudayr kamasını aldı sonra onlara doğru çıktı. Esad bin Zürare radıyallahu anh onu görünce Musab bin Umeyr radiyallahu dedi ki ''Bu kavminin lideridir, sana geliyor. Geldiğinde onun hakkında Allah'a sadakatini göster.'' Musab radıyallahu an ''Eğer oturursa kendisiyle konuşurum.'' dedi. O seyit başlarında durup bağırıp çağırmaya başladı. Sizi buraya getiren nedir? Zayıflarımızı şaşırtmak mı istiyorsunuz? Eğer kendi kendinize ihtiyaç duyuyorsanız, hayatta kalmaya ihtiyaç duyuyorsanız yani bizden uzaklaşın. Dedi Musa radiyallahu oturup bizi dinlemez misin? Biz bir şey eğer hoşuna giderse kabul edersin. Hoşlanmazsan hoşlanmadığın şeyi kendinden uzak tutarsın dedi. Sonra kendisine Kur'an okudu. Raviler onun hakkındaki rivayetlerinde dediler ki, Vallahi o da konuşmaya başlamadan, yüzündeki sevinçten ve rahatlamasından biz onun yüzünden Müslüman olduğunu anlamaya başlamıştık. Sonra şöyle dedi. Bu sözler, bu söz ne kadar güzel ve tatlıymış. Siz bu dine girmek istediğinizde ne yapıyorsunuz? Onlar da şöyle dediler. Yıkanırsın, kendini ve elbiseni temizlersin. Sonra hak üzere Allah'ın birliği Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'de onun Resulü olduğu üzere şehadet getirirsin. Sonra namaz kılarsın. Bunun üzerine hemen kalkıp yıkandı. Elbisesini temizledi, Hakkı Zer'e getirdi. Sonra kalkıp iki rekat namaz kıldı. Sonra da onlara Musab radiyallahu anh ve Esad bin Zürare'ye şöyle dedi. Benim arkamda bir adam var. O eğer size uyarsa kavminden hiç kimse kalmaksın, hepsi size uyar. Şimdi onu size göndereceğim. O Sa'd bin Muaz'dır. Sonra kamasını alıp Sa'd'ın ve kavminin yanına gitti. Onlar da kendi meclislerinde oturuyorlardı. Sa'd bin Muaz onun gelmekte olduğunu görünce... Allah'a yemin ederim ki Useyd'sin yanınızdan ayrıldığı sıradaki yüzünden farklı bir yüzle yanımıza geldi dedi. Meclisin başında durunca saat kendisine ne yaptın diye sordu. O da şöyle dedi. O iki adamla konuştum. Vallahi kendilerine herhangi bir fena durum görmedim. Onları yaptıklarından yasakladım. Ee, senin istediğini yaparız dediler. Harise oğullarının Esat bin Zürare'yi öldürmek üzere çıktıklarını söyledim. Bunu da onun senin teyzenin oğlu olduğunu bildikleri için senden utanırlar diye söyledim. Bunun üzerine saat hızla sinirlenmiş ve Hariseoğulları hakkında söylenilenden dolayı endişeli bir halde kalkarak mızrağı elinden aldı ve ''Vallahi gördüğüm kadarıyla sen hiçbir şeyi halletmemişsin'' dedi. Sonra o iki kişinin yanına gitti. Saat onların gayet rahat bir halde olduklarını görünce Useydin kendisini onlara karşı karşıya getirmek ve onların sözlerini bizzat duymasını sağlamak amacıyla öyle konuştuğunu anladı. Yani bir nevi hile yapmış oldu. Başlarında durup kendilerine sövmeye başladı. Esad bin Zürare şöyle dedi. Ey Ebu İmame, eğer seninle benim aramda yakınlık olmasaydı bu benden bir şey alamazdı. Bana e, herhangi bir şey engel olamazdı. Kendi yurdumuzda bizim başımıza, hoşumuza gitmeyecek bir şey mi saracaksın? Esad bin Zürare de Musab bin Umeyre şöyle dedi. Ey Musab, vallahi sana arkasındaki kavminin efendisi geldi. Eğer bu sana uyarsa Onlardan yani onun kavminden iki kişi bile senden davetine uymaktan geri kalmaz. Musab ona dedi ki istersen otur ve dinle. Eğer hoşuna giden ve beğendiğin bir şey olursa kabul ederiz. Hoşlanmazsan o zaman da senin hoşlanmadığın şeyi senden uzak tutarız. Saat insaflı davrandın dedi. Sonra süngüsünü topladı ve oturdu. Ardından ona İslam'ı anlattı ve kendisine Kur'an okudu. O ikisi de dediler ki, vallahi bu da sevilmesinden ve kendini rahat hissetmesinden o daha konuşmaya başlamadan biz onun yüzünden Müslüman olduğunu anladık. Sonra onlara, siz Müslüman olduğunuza ve bu dine girdiğinizde ne yapıyorsunuz diye sorduk. Onlar da boydan boya yıkanırsın yani husus edersin, kendini güzelce temizlersin, bu arada elbiseni de temizlersin, sonra hak üzere şehadet getirirsin Sonra da iki rekat namaz kılarsın. Bunun üzerine kalkıp boy abdestini aldı, etti elbisesini temizledi, şehadet getirdi, iki rekat namaz kıldı. Sonra Hüseyin bin Hudayr'ı da yanına alarak kavminin toplanma yerine getirmek üzere yola çıktı. Burada gördüğü gibi e, bu sahabiler Musab bin Umeyr ve Esad bin Zürare radiyallahu anhuma, kendilerine bağırılıp çağrılması karşısında hakaretler, söylümeler, karşısında davetin e, bu işteki önceliğini ön plana alarak kendi nefislerine e, ön plana çıkarmıyorlar. İşte davetin başarılı olmasındaki en büyük sebeplerden birisi bu. Bir de Kur'an'ı öğrenmeden Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında dinlerini öğrenmeden palas pandras, e, işte davet edelim şeyine gitmiyorlar. Belki de bizim e, en büyük hatalarımızdan birisi budur. Yani sabır konusundaki eksikliğimiz e, nefsimize yapılan sataşmalardan dolayı e, bunun davetin önüne geçecek şekilde karşılık vermemiz e, belki de daha fenasıyla karşılık vermemiz e, bu konularda müthiş bir sabır gerekiyor. Aynı zamanda ilimle de, ilimle olduğu kadar hilimle de ağırbaşlık yumuşaklıkla da donanmış olmaya gerektiriyor. Onlardaki müşrik olmalarına rağmen o zamandaki henüz e, şirk üzere bulunmalarına rağmen Saad bin Muaz ve Üseyd bin Huder radiyallahu tavrına bakın. Küfür ederek, söverek, bağırıp çağırarak başladıkları bir konuşmada hidayet bularak ayrılıyorlar ve bunu itiraf ederek derhal İslam'a gönül açarak. Yani bir kere tükürdüm tükürdüm yalamam gibi kibirli tavırlar yok. İşte fıtratlarındaki bu temizlik sebebiyle onların İslam'ı kucaklamaları kolay olmuştu. Devam edelim işte, e, rivayete. Kavmi onun gelmekte olduğunu görünce yani Usayt bin hudayr ile Sa'd bin Muaz'ı şöyle dediler. Vallahi Sa'd sizin yanınızdan ayrıldığı sıradaki yüzden farklı bir yüzle yanınıza geliyor. Sa'd başlarında durunca ey Abdüleşeloğulları bizim sizin aranızdaki benim sizin aranızdaki konumum nasıldı diye sordu. Onlar Efendimiz en isabetli görüş sahibi olanımız ve en uğurlu temsilcimizsin dediler. Bu kez Artık Allah'a ve peygamberine iman edinceye kadar sizin erkeklerinizin ve kadınlarınızın sözleri bana haramdır dedi. O ikisi yani Musab ve Esad dediler ki vallahi Abdullah eşelolar yurduna bir tek adam ve kadın müstesna olmaksın. Hepsi akşamı Müslüman olarak girdiler. Esad ve Musab radıyallahu anhuma Esad bin Zurare radıyallahu'nun evine döndüler. Musab orada ikamet ederek insanları İslam'a davet etmeye başladı. Derken Ensar'ın evlerinden Umeyye bin Zeyd, Hateme, Vail ve Vakıf'ın vekillerinden ve vakfınkilerinden hariç bütün evler, yani kadın ve erkek bütün hepsi Müslüman oldular. Yani aile fethelerin tümü Müslüman olmasa da her eve mutlaka İslam girdi. Hedrev halkından kadın ya da erkek en azından bir kişi Müslüman oldu. İbn-i Şam siretinde. bunları naklediyor. Bu bölümde verilen bilgilerde ve bölümün sonunda verilen Medine'de Musab bin Umer'in başından geçen bir olayı anlatan kıssada Musab radıyallahu anh'ın fazileti anlaşılıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve onu nasıl Medine halkına kalplerini ve o yurdu Medine'yi İslam'a açması için seçtiği ortaya konuyor. Buradan onun bu görevi nasıl başarıyla yerine getirdiği ve bir yıl içinde bu kutsal davetin etkilerinin nasıl ortaya çıktığı anlaşılmaktadır. Bu süre içinde İbn-i İshak'ın saydığı kişilerin evleri dışında İslam'ın girmedi bir tek ev kalmamış her bir ev halkının ya bir kısmı ya da tamamı Müslüman olmuştur. Bu genelde bütün sahabelerin özelde Yüce Allah'a davetin nasıl olacağını mükemmel bir şekilde öğrenen bu kutlu davetçinin faziletine devlet etmektedir. Aynı şekilde... Esad bin Zürare radiyallahu anh'ın faziletine, onun ne güzel bir yardımcı ve nasihatçı olduğuna, nasıl sözünü dinlettiğine delalet etmektedir. O Musab radiyallahu şöyle diyordu. Bu kavminin efendisidir, sana geldi. Onun hakkında Allah'a karşı sadakatli ol. Onun bu sadakatin karşılığı ve bereket de kavimlerinin tümüyle Müslüman olmalarına vesile olan iki adamın İslam'a girmesi oldu. Bunların tümü Musab ve Esad bin Zürare radiyallahu anh'ın terazilerine konmuştur. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'ın senin vesilelerine bir kimseye hidayet vermesi senin için kırmızı develerden daha hayırlıdır. Bunu Bukhari Fadalüs sahabede yine Müslüm Fadalüs sahabede rivayet ederler. Ebu Davud'un rivayetinde şu ibareyle geçiyor. Vallahi senin öncülüğünde bir kimsenin hidayete erdirilmesi sen için kırmızı develerden daha hayırlıdır. Yine diğer bir hadiste kimi hidayete çağırırsa kendisine uyanların sevabı kadar sevap alır. Bununla birlikte onların sebaplarından bir şey eksiltilmez. Bunda Müslim ilim babında rivayet ediyor. Bu konuda yine Ensar'ın fazileti, Yüce Allah'ın onları nasıl doğruluk, vakar ve mürüvvetle donattığı, onların da bu dini kabul etmek ve öncekilerin de sonrakilerin de efendisi olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e yardım için nasıl kendilerini hazırladıkları ortaya konmaktadır. Yine burada vefatından dolayı Rahman'ın arşı sallanan Saad bin Muaz radıyallahu anh'ın ve Kur'an okumasını dinlemek için meleklerin indiği Useyd bin Huday radıyallahu anh'ın fazilet ortaya konmaktadır. Ona Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Eğer okumaya devam etseydin sabah çıktığında insanlar onlara bakarlardı ve onlar yani melekler insanlardan saklanmazlardı. Yani biliyorsunuz Useyd bin Huday radıyallahu anh Bakara suresinden okumaya başlamış, develeri deprenmeye başlamış. Bunun üzerine e, semaya bakıyor, bir nurdan halka görüyor, korkuyor, bırakıyor okumayı. Bunun üzerine Allah Resulü öyle diyor, şayet devam etseydin okumaya sabaha çıktığımda insanlar bu melekleri seyredeceklerdi. Bunu Müslim e, ve Buhari rivayet etmiştir. Bu bölümde ayrıca doğru eğitimin ürünleri daveti yüklenecek ve tebliğ edecek bir yapının oluşturulması için yürütülen eğitimin ne kadar uzun bir zaman alacağı ortaya konmaktadır. Bu eğitim böyle uzun zaman alır ancak ondan sonra kısa zamanda ve çok değerli ürünler verir. Yani diyoruz ya ilk önce davetçi kadrosunun yetişmesine kadar ki bir sabır, bu gerçekleştiği zaman bu kadronun yapacağı davetle çok kısa zamanda büyük fetihler Allah nasip edecektir. Yeter ki bu sabrı başarmak bize düşüyor. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin İslam üzere eğittiği ve kendisini Kur'an'la suladığı Musab bin Umer radiyallahu anh'ın durumu ortada. Allah azze ve celle onun vasıtasıyla nasıl fetih, yani gönüller fetihi nasip ettiği yine ortada. Bazen değerli sahabilerden bir adamın bizim yaşadığımız zamanda aramıza gönderildi bir durum tayyül ediyorum. Yüce Allah onun vasıtasıyla ne yararlar sağlar diye. Onun elleriyle ne fetihler nasip eder İstersen bunu İbn Teymiye ve onun öğrencisi İbn Kaim gibi ilimle ameli birleştirmiş selef alimlerinden biri açısından da söyleyebilirsin. Yani böyle alimleri de düşünebilirsin bu konuda. İlim ve ameli birleştirmiş bir kimsenin İbn Kaim gibi, işte İbn Recep gibi, İbn Teymiye gibi veya sabilerden biri gibi birinin bu zamanda e, aramıza geldiğini düşünüyorum diyor. Müellif. O zaman işte seyret ki davet nasıl olur. Allah nasıl bir başarı ihsanedir. eder. Ona e, işarette bulunuyor. Böyle bir kimse bizim zamanımıza gönderilmiş ve Yüce Allah davet etmiş olsa, ben kesin olarak inanıyorum ki onun vasıtasıyla gelecek yarar, ülkelerin ve kulların kalplerinin İslam'a açılma suretiyle sağlanacak iyilik, ömürlerini davet yolunda harcayan çağdaş davetçilerin binlercesini sağladığından fazla olacaktır. Bizimle o seçkin kişiler arasındaki fark ilim ve eğitimdir. Eğer ilim Allah Azze ve Celle için olursa o aynı zamanda bir eğitimdir. İşte bu şekilde eğitimin bereketi ortaya çıkmıştır. Oysa çağdaş İslami akımların çoğu bunun pek bir değeri olmadığı, insanların ömürlerinin bunun için harcamalarında bir yarar olmadığı ve bunun bir getirisinin de olmayacağı kanaatini taşımaktadırlar. Onlar bu çalışmayı bir zaman kaybı olarak görüyor ve İslam'ın doğru akide üzere ve sabilerin yetiştiği gibi gece ibadet, gündüz oruç eğitimiyle yetişmemiş insanlarla ayakta duracağını sanıyorlar. Biz bu husus üzerinde söz hayli uzattık çünkü kitabın asıl gayesi ve vermek istediği mesaj bundadır. Yüce Allah'tan bizi değerli sabilerin yollarına girmeye muvaffak kılmasını bu yolda öne geçen ilklere yüceltiği gibi ilklerle yücelttiği gibi bizimle de dini yüceltmesini, bizimle onları insanların, alemlerin Rabbinin huzurunda toplanacağı gün, öncekilerin ve sonrakilerin efendisiyle birlikte bir araya getirmesini diliyoruz. Amen. Bir başka siyer yazar şöyle diyor, 11 yıl cihat ve yalnız Allah yolunda sürekli sabır göstermek, işte bu yeryüzünün doğusuna ve batısına yayılan güçlü bir İslam hakimiyetine ulaşılmasının ücreti ve yoludur. O hakimiyetin önünde Bizans'ın gücü dökülüyor, onun önünde Farisiler ezilip gidiyor, onun etrafında çeşitli düzenlerin ve uygarlıkların değerleri eriyip yok oluyordu. Ücret, cihat, sabır, yorgunluk ve zorluklara katlanmaktır. Yani karşılık, buradaki ücret karşılık demek. Allah için bunlar olmadan da İslami toplumun direklerini oturtmak gerçekten çok kolaydı. Ancak bu Yüce Allah'ın kulları hakkındaki ilahi sünnetidir. Kendilerine kulluk niteliği zorunlu olarak verildiği gibi onların kulluk görevlerini kendi seçimleriyle yerine getirmelerini istedi. Yani insan e, istese de istemese de kuldur. Kul olarak yaratılmıştır. Ama Allah ne istiyor insanlardan? E, ihtiyari bir kulluk istiyor. Istirari değil ihtiyar bir kulluk. Yani insan Allah Azze ve Celle'nin takdirinin dışına çıkabilir mi? Yani onun kevni kanunlarının dışına çıkamaz. Bu kevni kanunları içerisinde Allah Azze ve Celle insanlardan şer'i kanunlara uymasını istiyor. Ve ancak şer'i kanunlara itaat ettikleri, uydukları takdirde Allah Azze ve Celle kevni yardımlarını yağdırıyor kullarına. Gayret gösterilmeden kulluk görevi yerine getirilemez, eziyete katlanılmadan ve şehadete atılmadan samimi bir kimseyle yalancı birbirinden ayırt edilemez. Bir insanın kendi nefsinden bir ödeme yapmaksızın bir şey sarf etmeksizin ganimet kazanması adalete uygun değildir. Bu yüzden Allah Azze ve Celle insanı iki şeyle yükümlü kılmıştır. Bir, İslam şeriatını uygulamak ve İslam toplumunu oluşturmak. 2 dikenli, zorlu ve rahatlatıcı olmayan bir yolda bunun için yürümek. Siretten bazı olaylar ve bütün peygamberlerin hayatları bunun için birer teşkil ettiği gibi Allah Azze ve Celle'nin şu sözü de bu açıdan bir delildir. Muhammed Suresi 4-6. ayettir. Allah dileseydi onlardan üç intikam alırdı. Ancak sizi birbirinizle intihan etmek için, sınamak için böyle emrediyor. Allah yolunda öldürülenlerin ise Allah amellerini boşa çıkarmayacak. Onları hidayete iletecek ve durumlarını düzeltecektir. Onları kendilerine tanıttığı cennete sokacaktır. Evet. Birinci akabe biyatı ve çıkarılacak dersler böyle. İkinci akabe biyatı ise İbn-i ondan da naklayan Ahmet bin Hambel'in rivayetine göre Kab bin Malik radıyallahu anh'ın ikinci akabe ile göre şöyle söylediğini rivayet ediyorlar. O gece kavmimizle birlikte bineklerimizde uyuduk. Gecenin üçte biri geçince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile buluşma sözümüz, randevumuz için bineklerimizden ayrıldık. Kedilerin gizlice yürümesi gibi, gizlice, sessiz bir şekilde yürüyorduk. Derken akabedeki bir vaadde toplandık. Biz 72 erkektik. Aramızda hanımlarımızdan da iki kişi vardı. Bunlardan biri Mazim bin Neccaroğullar'ın kadınlarından olan Ummu Umare Nesibe binti Kaab'dı. Diğeri de Seleme oğullarının kadınlarından olan Esma binti Amr bin Adi ibni idi ki... E, o da Ummu Meni'dir. Vadide toplanıp Resulullah sallallahu aleyhi ve beklemeye başladık. Sonunda geldi. Beraberinde Abbas bin Abdülmuttalip vardı. O zaman kendi kavminin dini üzerindeydi. Yani Müslüman olmamıştı. Ama kardeşinin oğlunun işinde bulunmak ve onun için güvence oluşturmak istemişti. Oturduğunda ilk konuşan Abbas bin Abdülmuttalip oldu. Dedi ki, ey hazreç topluluğu Araplar o zaman Ensar'dan olan bu ahalinin tamamını Evsi'ye, Evsi'yle ve Hazreci'yle Hazreç olarak adlandırıyorlardı. Her ne kadar Evsi, Hazreç ayrı kabile ise de, kabile ise de hepsine birden Hazreç deniliyordu. Ee, devam ediyor Abbas lan. Sizin de bildiğiniz gibi Muhammed bizdendir. Biz kendisini kavminden, onun hakkında bizimle aynı düşünceye sahip olanlardan koruduk. O kavmine karşı bir yücelik üzeredir ve kendi beldesinde korunmada tutulmaktadır. O size yönelmek ve aranıza katılmaktan başka bir şey de kabul etmiyor. Siz eğer onu teslim edecekseniz, onu aranıza aldıktan sonra perişan halde bırakacaksanız daha şimdiden peşini bırakın. Şüphesiz o kavmine karşı bir yücelik üzeredir ve beldesinde korunmaktadır. Biz de ona şöyle dedik. Senin dediğine duyduk. Ey Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve şimdi sen konuş ve kendin ve Rabbin için istediğini tercih et. Bunlarından ardından Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem konuştu. Kur'an okudu. Allah'a davet etti. İslam'ı kabul etmeye teşvik etti ve kadınlarınızı ve çocuklarınızı koruduğunuz şeylerden beni de korumanız üzere sizinle beyat ediyorum diye buyurdu. Bunun üzerine Berabi Mağrur elinden tuttu. Sonra şöyle dedi. Evet seni hak üzere gönderene yemin olsun ki biz bakımımız altında olanları koruduklarımızdan seni de koruyacağız. Bunun üzerine seninle beyat ettik ey Allah'ın Resulü. Vallahi biz savaş ve birlikler oluşturmada ehil kimseleriz. Biz bu kabiliyeti nesilden nesile devraldık. Bera Resulullah sallallahu aleyhi ve konuşurken Ebu Heysem bin Teyhan söze karıştı ve şöyle dedi. Ey Allah'ın Resulü, bizimle bazı adamlar yani Yahudiler arasında bağlar var. Biz bu bağları koparacağız. Eğer biz bunu yaparsak sonra Allah seni üstün kılarsa bizi bırakıp kavmine döner misin? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu söze tebessüm etti. Sonra şöyle buyurdu. Aksine kanımız bir, yıkıntımız bir olacak. Yani aramızdan birinin kanı aktılacak olsa hep birlikte onun hakkını arayacağız. Birimizin bir şey tahrip edilecek olsa onu ortak bir kayıp olarak göreceğiz. Ben sizdenim ve siz bendensiniz. Sizin savaştıklarınıza karşı savaşacak, sizin barış yaptıklarınıza karşı barış yapacağım. i̇bn İşam şöyle diyor. Kanımız bir, yıkıntımız bir olacak. Yani ''Benim zimmetim sizin zimmetiniz. Benim kendi nefsim adına koruma gereği duyduğum şey mahremim. Sizin de korumanız gereken şeydir. Sizin de mahreminizdir.'' diye. Ka'b dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ''Benim için her biri kendi kavmini temsil edecek 12 temsilci çıkarın.'' diye buyurdu. Onlarda dokuzu 9'u üçü 3'ü evsten olmak üzere 12 temsilci çıkardılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin elini ilk tutan kişi Berab'in mağrur oldu. Ondan sonra diğer fertler biat ettiler. Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve biat edince şeytan Akabe tepesinden kedinin bile duyabileceği gür bir sesle şöyle bağırdı. Ey evlerin sahipleri! Atalarının dinlerini terk edenler onunla birlikte bize karşı savaşmak üzere bir araya, bir araya gelirken kötülenmiş adam karşısında öyle duracak mısınız? Yani daha önce dedik ya onlar Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in adını yani evet. övülmüş demek e, müzemmem diye yani kötülenmiş kimse diye e, de, değiştirerek söylüyorlardı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurdu. ''Bu akabenin şeytanıdır, bu akabenin şeytanıdır. Ona İbni Ezib de denir. Ey Allah'ın düşmanı şunu duy ki muhakkak seninle uğraşmaya da vakit ayıracağım.'' Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem daha sonra ''Şimdi bineklerinize geri dönün.'' diye buyurdu. ''Abbas bin Ubade bin Fudle de beni halk üzere gönderene yemin olsun ki eğer istersen yarın Mina halkının üzerine kılıçlarımızla saldırabiliriz.'' dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ise biz bununla olunmadık. Ancak siz şimdi bineklerinize geri dönün diye buyurdu. Derken biz yattığımız yerlere geri döndük ve sabah olunca Kureyş tarafından gönderilenler bize doğru geldiler. Evlerimize kadar varıp dediler ki, Ey Hazreç topluluğu, bize haber verildiğine göre siz bizim şu arkadaşımızın yanına gelmişsiniz. Onu bizim aramızdan alıp bize karşı savaşmak üzere kendisiyle biat ediyormuşsunuz. Şu kesindir ki, vallahi... ''Arap kabileleri içinde bizimle kendisi arasında savaş çıkması durumunda size karşı göstereceğimiz sertlik kadar kimseye göstermeyiz.'' Bunun üzerine bizim kavmimizin müşriklerinden bazı kimseler öne çıkarak ''Böyle bir şey olmadı ve bizim böyle bir şeyden haberimiz olmadı.'' diye yemin etmeye başladılar. Gerçekten de doğru söylediler. Onların böyle bir şeyden haberleri olmamıştı. Bu arada biz birbirimize bakıyorduk. Bu sırada bir grup kalktı. Bunların içerisinde Haris bin Hişam bin Mugire'li Mahzumi de vardı.'' Onun ayaklarında da yeni nalinler vardı. Ben kendisinde şununla konuş dedim. Ben bunu derken biraz o grubu söyledikleri söze ortak etmek istiyordum. Dediler ki ey Ebu Cabir sen kendin bir şey yapamaz mısın? Sen Kureyş'ten şu gencin nalinleri gibi efendilerimizden bir efendisin. Haris bu sözü duydu. Bunun üzerine onları ayaklarından çıkarıp benim üzerime attı ve vallahi onları sen giyeceksin dedi. Ebu Cabir diyor ki bırak vallahi genci korumaya aldın. Nalinlerini kendisine geri ver. Ben de şöyle dedim: Hayır vallahi onları kendisine geri vermeyeceğim. Vallahi bu yerinde bir bu yerinde bir yorumlama. Eğer yorumlama doğru çıkarsa onu çıkaracağım. Ee, bu daha uzun bir şekilde e, İbn İşamın siretinde nakledilmiştir. Taberani uzun şekliyle Mecmu-ü de nakledildiği gibi Taberani rivayet etmiş ve Heysem'i şöyle demiştir. Bunu Ahmet bin Hanbel ve benzer şekilde Taberani rivayet ettiler. Ahmet bin Hanbel'in rivayetindeki ravilerin İbn-i dışında kalanları e, Sahin ravileridir. O da kendisinin bizzat duyduğunu ortaya koyan ifade kullanmıştır. Yani e, İbn-i müdelis müdellis bir ravidir. Güvenilir olmakla beraber Anane dediğimiz tedlis sigalarından yani işitme e, rivayet sigalarından biri olmayan ile an rivayet ettiği için e, öyle bir kimsenin rivayeti zayıf olur. Ama burada işitme sigasının kullandığından dolayı rivayetin sıhhatinde bir kuşku yok. Elbani'de fıkıh sirenin tahkikinde bu senet sahihtir demiştir. İbn-i sahih olduğunu söylemiştir. Bu akabe biatında o olayda kesinleştirilen anlaşmalarda ve o esnada yapılan karşılıklı görüşmelerde yakin Fedakarlık ve kahramanlık ruhu hakimdi. O toplumun tamamına ve söyledikleri her söze bu ruh hakim olmuştu. Görülen o ki konuşmaya yön veren veya bir takım anlaşmalara yönelten unsur sadece ateşli duygular değildir. Şüphesiz geleceğin hesabı bugün hesabına dayanılarak yapılır. Ele geçirilmesi bir ihtimal olan ganimetlerden önce ele geçirilmiş ganimetlere bakılır. ''Onlar en kuvvetli imanla iman etmiş kimseler olarak Yesrib'den gelmişlerdi, Medine'den gelmişlerdi. Fedakarlığa çağıran bir kimsenin çağrısına cevap vermişlerdi. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ı ise öyle ayaküstü bir şekilde tanımışlardı ve bu tanımanın üzerinden günler geçmişti. Kanaate göre bu tanımanın unutulmuş olması gerekirdi.'' Ancak cesaret ve güvenden gücünü alan böyle bir enerjinin kaynağını unutmamız uygun olmaz. Her ne kadar ensar büyük bir yattan önce Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i kenardan köşeden görme dışında tanıma fırsatı bulamamış idilerse de gökten ışık saçan vahiy onların yollarını aydınlatmış ve gayelerinin net bir şekilde görülmesini sağlamıştı. Yani sadece birkaç sefer gördükleri Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ama davetin içeriği onları ne yapmıştı? İslam'a bağlamıştı. Kur'an'ın Yarısına yakın bir kısmı Mekke'de indi. Hafızların dillerine yerleşmiş ve değerli yazıcıların saybelerinde dolaşıyordu. Mekke'de inen Kur'an ayetleri ahirette verilecek karşılığı adeta gözle görülüyormuş gibi tasvir ediyordu. Sanki elini attığın zaman cennet meyvelerini toplayacakmışsın gibiydi. Kendini hakka veren bir bedevi çok kısa bir an içinde Arap yarım. ...adasının düzlüğünden çıkıp nimetlerle çevrili ırmakların ve mühürlenmiş içeceklerin yanına geçebilirdi. Yani böylesine e, iman, yakin yerleşmişti. Aynı şekilde Kur'an öncekilerin başlarından geçenlerin, müminlerin nasıl kurtarıldıklarını ve peygamberleriyle nasıl kurtulduklarını... inkarcıların nasıl taşkınlık ettiklerini, kendilerine mühlet verilmesinin nasıl onları sarhoş ettiğini... ...böylece nasıl aşırı gittiklerini ve despot kesildiklerini daha sonra ilahi adaletin nasıl yerini bulduğunu, böylece zalimlerin helak olup gittiklerini, arkalarında da kendilerine sırt çevrilmiş bir dünya ve harap olmuş evler bıraktıklarını anlatıyordu. Onlar arkalarını döndüler, yerin yüzleri ise onları lanetliyor. Tıpkı Hakk'ın celali karşısında yıkılıp gitmiş batıl gibi. Allah'a iman, onun için sevmek, onun dini üzere kardeşlik ve onun adına yardımlaşma. İşte tüm bunlar, ahalisi taşkınlığa dalmış olan Mekke'nin civarında, Gece vaktinde bir araya gelen nefisleri böyle bir şeye, tek bir şeye yönelten unsurlardı. Onlar böyle bir şeye Allah'ın yardımcılarının, ensarının, onun peygamberini kendi namuslarını korudukları gibi koruyacaklarının, namuslarını canlarıyla savundukları gibi onu da canlarıyla savunacaklarının duyurulması için yöneliyorlardı. Artık onlar sağ oldukları sürece o peygamber Sallallahu aleyhi ve selleme bir zararı dokundurulamayacaktı. Mekke müşrikleri, ...kendilerinin İslam'ı içinden çıkamayacağı bir alan içerisinde kuşatmaya aldıklarını... Müslümanları da kendi canlarıyla uğraşmaya zorladıklarını sanıyorlardı. Dolayısıyla suç işleyip de kendisine kısas uygulanmayacağından emin olan bir suçlunun... ...rahat bir şekilde uykuya dalması gibi uykuya dalmışlardı. Günler geçerken sen de günler için iyi şeyler düşünmüştün. Kaderin getireceği sıkıntıdan hiç korkmamıştın. Geceler seninle barış yaptı, sen de ona aldandın... Ama gecelerin sadeliğinde keder gelip çatıyor. Evet bu gece Hakk'ın askerleri putperestliğin belini kırmak, cahiliyeye son vermek ve onun adamlarını ortadan kaldırmak üzere antlaşıyorlar. Umarız İslam'ın ezip geçen bir darbe ile hakim kılınabileceğini sanan hızlı düşünce sahibi bir takım kimseler bu beyat olayından ibret alırlar. Nasıl oldu da savaş konusunda uzman ve tecrübe sahibi olan Ensar, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme, o vadi halkının bir saldırı düzenlemek için teklifte bulundukları halde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendilerini bundan nehyetti ve ben bununla emrolunmadım dedi. Meyvelerin toplanmasında acele edilmesi, sarf edilen çabaların boşa gitmesine yol açabilir. Böyle bir durumda İslami hareket ürünlerini veremez. Sonuç mevcut olan kişilerin de kaybedilmesi ve elde edilmesi sadece bir ihtimal olan çıkar için onların davetlerini zayi edilmesi olur. Yani umulan, bir ihtimal olan çıkar için, bir menfaat için elde olanları kaybetmeye sebep olur. Bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in Habbab anh'a söylediği şu sözü şu sözüne de şahitlik etmektedir. Ama siz acele ediyorsunuz. Ensar'ın İslam'a girişinin başlangıcının nasıl olduğu hakkında verdiğimiz bilgiler üzerinde düşünüldüğü zaman görülecektir ki Yüce Allah Medine'deki hayatı ve o ortamı İslam davetini kabul için hazırlamıştır. Medine halkının buna ilk başlaması sırasında bu dini kabul için psikolojik bir hazırlık söz konusuydu. Medine'de oturanlar birbirine karışmış değişik unsurlardan oluşuyorlardı. Bunların bazıları Medine'nin yerlileriydi ki onlar müşrik Araplardı. Diğerleri de Arap Yarımadası'nın çeşitli bölgelerinden Medine'ye göç etmiş Yahudilerdi. Müşrikler iki büyük kabileye ayrılıyorlardı. Evs ve Hazreç olmak üzere. Yahudiler ise üç kabileden meydana geliyordu. Nadir Oğulları ve Kaynukaoğulları. Yahudiler adetler üzere uzun süre oyunlar çevirdiler. Böylece Evs ve Hazreç kabilelerinin arasına düşmanlık tohumları ektiler. Böylece Araplar birbirini izleyen yıpratıcı savaşlarla birbirlerini yemeye başladılar. İşte bu uzun süren düşmanlığın etkisi altında Evs ve Hazreç kabilelerinin her biri Yahudilerden bir kabileyle anlaşma yapmıştı. Evs kabilesi Kurayzaoğulları ile anlaşmış, Hazreç kabilesi de Nadir oğullarıyla ve Kaynukaoğulları ile anlaşmıştı. Onların aralarında meydana gelen en son çatışma da Çatışması'ydı. En, en son meydana gelen çatışma boaz Çatışması'ydı. Bu olay hicretten birkaç yıl önce meydana gelmişti. Bu büyük bir çatışma oldu ve kabilelerin ileri gelenlerin çoğu da bu olayda öldürüldü. O sıralarda Yahudilerle Araplar arasında ne zaman bir sürtüşme çıksa Yahudiler hemen... Gelecek olan bir peygamberin ortaya çıkma zamanı yaklaştı diye tehditte bulunuyor ve kendilerinin onunla birlikte olacaklarını böylece onları Ad ve İrem'in öldürülmesi gibi öldüreceklerini söylüyorlardı. Aslında Yahudiler peygamberin kendi kavimlerinden çıkacaklarını zannediyorlardı. İşte o şartlarda Medine halkında bu dine karşı bir ilgi uyanmıştı. Ona kuvvetli ümitler bağlamışlardı. Onun fazletiyle yeniden saflarını birleştirmeleri ve yeniden birliklerini sağlamaları mümkün olabilirdi. Böylece aralarında düşmanlığa yol açan sebepler o ortadan kalkabilirdi. Burada akla şu geliyor. Şimdi e, Nebi Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ya, İslam garip başladı tekrar garip haline dönecek. Şimdi İslam ilk başlarda garip başladı biliyorsunuz. Yani ilk davetin ilk aşamalarını anlattık. Yani Siyer derslerinde bunlar geçti. Sonra Allah Azze ve Celle Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ı, bak birbirine düşman olan Arap kabileleri İslam ile birleştiriyor. Bu Nebi Aleyhisselatü Vesselam sayesinde oluyor. Şimdi düşün, Evs de böyle bir birleşme istiyor, Hazreç de bu birleşme istiyor ama aralarında geçen sürtüşmeler sebebiyle bir türlü buna yanaşmıyorlar. Nebi Aleyhisselatü Vesselam bunu sağlıyor. Şimdi akla şu geliyor, onu diyeceğim. E, akhir zamanda da Mehdi Aleyhisselam'dan bahsediliyor. Şimdi bazıları e, diyor ya işte Mehdi beklentisi insanları tembelliğe, meseleleri çözmek için çalışmamaya götürür falan diye. Aslında mesele böyle değil. Peygamber Essat Vesam'ın Mehdi'yi müjdelemesi büyük bir müjde. Mehdi'den bahsetmesi yani bugün bütün gruplar, Ehli Sünnet olan bütün gruplar her ne kadar aralarında ufak tefek problemler olsa da e, hepsi de Mehdi'yi kabul eder değil mi? Hangi sayıda kabul eder? Nebi Aleyhisselatü Vesselam haber verdiği için. Bunun sıfatları belli, sahih sünnette. Ne şekilde çıkacağı, ortaya çıkacağı belli ve bunların birleşmesi bu vesileyle olacak. Öbür türlü bak bir türlü işin içinden çıkamıyoruz. Nefisler giriyor araya bir şekilde mutlaka. Dava bir. Aynı şey davet ediyorsun ama işte şeytan e, bazı şeyleri o kadar e, pohpohluyor ki ürtüklüyor. Şimdi düşünün. Müslümanların en önemli ahlaki hasletlerinden birisi nedir? Bir kardeşinde gördüğün kusuru örtmek. Ama e, aynı yolda yaptığın bir rekabet sebebiyle diğer kardeşinin bir kusurunu yakalayım da rezil edeyim. Bu hale getirebiliyor şeytan. Ve birbirimizde şurada bir kusur yapsa da bir yerde bir hata yapsa da bir rezil ediversek işte falan şöyle filan böyle deyip de e, bitiriversek gibi şeytan bunları kullanıyor. Ve bunu da hak adına yaptığını zannettiriyor bizlere. Mesela birisini rezil edeceksin ya, şeytan ona karşı seni düşman ediyor. İşte o bidat ehli, o zaten münafık bunu ortaya çıkarayım da işte Müslümanları onun şerrinden korayım. Bu vesveseleri veriyor. Halbuki bizim e, tevhid ehline karşı onu kardeş edinmemiz aynı safta olduğumuz için e, birbirimize destek olmamız bir hata görürsek, yani bırak hatasını ortaya çıkarmayı, hata görürsek onu kapatmamız, hatada ısrar etmesine sebep olabilecek hareketlerden uzak durmamız gerekirken, e, daha da ısrar etmesine belki sebep olacak şeyler yapıyoruz. En ufak bir fıkhi e, görüş ayrılığını sanki dinde bir ayrılık varmış gibi o raddeye getirebiliyoruz. Bu şeytanın Ehl-i sünnet, Müslümanlar arasındaki yani Allah'ın kitabını kabul eden, Peygamber Aleyhisselatü sünnetini kabul eden ve bu iki temel esası, temel delili edille-i şer'iye olan bu iki delili sahabelerin anladığı gibi anlamayı e, kendisine menheç olarak belirleyen insanlar arasındaki e, problemler bunlar. İşte e, bunlar maalesef olacak. Bu fitneler bir şekilde olacak. Önemli olan bu fitnelere düşmeden önce tedbirleri almak ve bunları en az zararla kendimizi kurtararak bunlardan sıyrılmak. Bu gibi fitnelerde insanlar taraf olursa yani iki taraftan Müslümansa taraf olmayacak. Illaki taraf olması gerekiyorsa batıl işleyene karşı hakkı savunan kendi tarafı olmasa bile yani kendi çevresi olmasa bile hak olan kimse onun yanında yer alması gerekir. Ama için en başında e, taraf olmayacak ki bu iş büyümez. Eğer büyür de kuvvetlerin birbiriyle çarpışması gibi bir dereceye gelirse sahabede olduğu gibi e, burada haksızlık eden tarafa karşı e, mücadele etmek gerekir. Allah Azze ve Celle'nin Hücura suresinde belirttiği gibi. Ama her ikisi de mümindir bak. Müminlerden iki tayfaya. Bu gibi fitneleri, yani ardı arkası kesilmeyecek bu gibi fitneleri Allah'ın Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın müjdelediği Mehdi Aleyhisselam vesile kılınarak Allah Azze ve Celle ortada kaldıracaktır. İbni Kayyım, Zadül Mead'da da dediği gibi, bunlar, yani bu Efs ve Hazreç ile ilgili meseleler Yüce Allah'ın peygamber için hazırladığı şeylerdi. Bir ortamdı. Böylece onun Medine'ye hicreti için şartlar oluşturuluyordu. Çünkü Allah rahmeti İslam'ın aydınlığının yeryüzünün her tarafına yayılmasında oranın bir merkez rolü oynamasını gerektirmişti. Allah'ın rahmeti. İbn-i İsaak diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e akabe biyatından önce savaş için izin verilmemiş, kan akıtmak kendisine helal kılınmamıştı. Sadece Allah'a çağırmak, eziyetlere katlanmak ve cahillere aldırmamakla olunuyordu. Bizim gibi, bizim yaşadığımız ortamı düşünün şimdi, Türkiye ortamını. Türkiye ortamı, Selefin davetini çok geç tanımıştır. Evet, Türkiye'de bir İslam kırıntıları vardı. Sufilik üzere, mezhepler üzerine, işte kelami ekoller üzerine, batıl akideler üzerine, İslam adına bir cemaatler oluşturanlarda hep böyle batıl akideler vardı. Ondan sonra bakıyoruz, son yıllarda... Bir kitap sünnet daveti faal bir şekilde başlamış ve bunun oturması için de halen daha zamana ihtiyacımız var. İlk önce insanların temel kaynakları, kitap ve sünnete döndürülmesi, buna davet edilmesi. Yani bizim kendi fikirlerimizin, kendi menhecimizin sunulmasından önce insanların kitap ve sünnete yönelmesi gerekiyor. Buna yönelecek, zaten ona yöneldiği zaman bizim menhecimiz başka bir şey değil. Şimdi düşünün bakın. Etrafta bir sürü insan, adamın biri şu lafı kullanıyor. Yani bunları kullanıyorlar. Böyle sembolik laflar haline getirmişler. İşte Bukhari'yi, Müslim'i okuyan müştehit kesiliyor bilmem ne. Alimleri işte icman önüne geçirmeye çalışıyorlar falan diyor. Veya alimleri hiç görmezden geliyorlar. Kendilerini bu alimlerden üstün görürler gibi şeyler söylüyorlar. Hayır biz asla kendimizi ne o alimlerden üstün görüyoruz. Ne sahabelerden? Bundan Allah'a sınırız. Ama bizim dediğimiz, çağırdığımız şey şu. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sözü hepsinden üstündür. Allah ve Resulünün önüne hiçbiri geçirilemez. Ne kadar üstün kimseler olurlarsa olsunlar. Sahabenin üstünleri bile olsalar. Temelde bu menhecin yerleşmesi gerekiyor. Allah ve Resulünün önüne kimsenin geçirilememesi. Şimdi bakıyorsun Allah Resulü Kur'an okuma konusunda... Hayızlı kadınlar yasaklamamış. Yani Resulullah'ın etrafında bir sürü hayızlı kadınlar, yani hayız gören kadınlar vardı. Hanımları vardı, sahabeler vardı. Hiçbir yerde siz içtiniz mi? Hayızlı Kur'an okuyamaz diye. Cünüp Kur'an okuyamaz diye. Ha, zayıf rivayetler var. Bunların zayıflığı anlaşılmıştır. Şimdi bir takım kimseler tutuyorlar, diyorlar ki işte taklitçilik ruhunu bırakamadıklarından ötürü alimler bu konuda icma etmiştir diyor. E, alimlerin icma etmediğini zikretmek için delil getiriyorsun. İşte falan alim filan alim her asırda e, bu görüşü kabul etmeyeyim. Bir sürü alim var. Çünkü deliller bunu gösteriyor. Başta Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Hirahül gibi bir kafire Kur'an yazılı ayet yazılı bir mektup göndermesi başta gelen delildir. Hem de kafir bakın cünüp de değil. Cünüp temizdir. Yani Müslüman cünüpten bahsediyorum. Cünüp halinde de temizdir. Hayızlı kadın hayızlı halinde de temizdir. Mümin olduğu sürece. Ama müşrikler ricistir diyor. Pisliktir diyor Allah Azze ve Celle. Bir pisliğe yani müşrik olduğu halde bir pisliğe Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ayet yazılı mektup gönderiyor. Bukhane'nin rivayetidir bu. Şimdi burada ilim ehli bu delillerden hareketle her asırda bulunmuştur. Kur'an okumanın cünüplüye de, hayzliye de bir engel teşkil etmediğini. Ve usul bilmediklerinden ötürü ne diyorlar? Alimlerin sözlerini diyor icmanın önüne geçiriyorlar diyor. Bu kadar cahilce bir söz olur mu? Subhanallah. Alimlerin böyle muhalif bir sözü varsa sen nasıl icmadan bahsedebilirsin? Eğer icmaya muhalefet etmişse, sabit bir icmaya muhalefet etmişse sen ona nasıl alim diyebilirsin? Ama işte usul bilmezlik. burada tek bir savaş var. insanların hadis kitaplarına, yani dinin temel kaynakları olan kitap ve sünnete yönelmesinin önüne geçmek. Ve şeytan maalesef bazı insanlar bu konuda kullanıyor. Mesela Allah rahmet eylesin. İbnü Seyyimin, Abdullah Aziz Bin Baz bunlar büyük alimleridir, kıymetli alimleridir. Son devrin büyük davetçilerindendir. Kitap ve sünnet yolunda hiçbirimizin Belki de asla basır, başaramayacağı hizmetlere el atmış kimselerdir. Bunları saray uleması diyerek e, devreden çıkaran, işte bunlara hayz nifas ulemasıdır diyerek e, küçülten insanların yanında, diğer bir grupta ne yapıyor? İşte bunlar e, ölülerin şey, e, cünüplerin ve haizlilerin Kur'an okuyamayacağına fetva vermiştir diyerek bunu ön plana getirmeye çalışıyorlar. Biz her ikisine de karşıyız. Evet biz onların yerlerini sayarız, takdir ederiz. Alimlerinin Allah'ın bu dini desteklemek için bulundurduğu bu ilmehinin etlerinin de zehirli olduğuna inanırız. Yani onlara dil uzatan, onların şanını lekeleyici sözler söyleyenlerin mutlaka feci akibetlere ya akidesinde ya dininde ya dünyasında kötü akıbetlere uğratılacağına inanırız. Çünkü alimimizi hakkını tanımayan bizden değildir buyuruyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Biz onların yerini takdir ederiz. Ama asla hata etmez kimseler pozisyonuna da geçirmeyiz. Asla ilim ehlini taklit gibi bir duruma gelmeyiz. Ee, biz bu konuda yine e, bir ilim ehline tabi oluyoruz. Hangi ilim ehline tabi oluyoruz? Bu Kur'an okumaktan Cünüplerin ve hayızların yasaklanmasının sünnette sabit olmadığını ispat eden Mehir'in sözlerine tabi oluyoruz. Burada neden bunlara tabi oluyoruz da İbnü Sevim gibi İbnü Baz gibi çok kıymetli alimlere tabi olmuyoruz? Çünkü delil onu destekliyor. Delil kimi destekliyorsa biz delilden taraftayız. Meselenin özü bu. Ama basit sloganlarla kitap ve sünnetle amel etmeye karşı çıkılması burada bir problem teşkil ediyor. Bakıyorsun, e, kıyası dinde delil gören insanlar dinden olmayan pek çok şeyi dine dahil ediyor. Çünkü temelde, usüldedir e, bu problem. Dinde kıyasla, içtihatla verilecek bir şeyi Edile'yi şeriyeden sayıyor. Ve günümüzde olduğu gibi adam kafasından bir şeyler üretiyor. İşte e, oy kullanmaya küfürdür diyor. Çünkü diyor bu diyor demokrasi kabul etmektir diyor falan diyor filan diyor. İşte hüküm koymak, işte meclislerde kan çıkarmak bu diyor teşriidir diyor. Bir şeyin teşriği olması için ne lazım? Din, dinde dine nispet etmesi lazım. Yani adam kendi kafasından bir hüküm koyacak, dine nispet edecek, Allah'a nispet edecek, peygamberine nispet edecek, işte bu küfürdür, böyle bir hüküm küfürdür. Kim böyle bir hüküm koyarsa Allah'tan ve Resulünden olmadığı halde Allah'a ve Resulüne nispet ederek şeriat koyarsa, teşride bulunursa bunun kafir olduğunda hiç kimse büyük küfürle dinden çıktığında hiç kimse tereddüt etmemiştir. Ehl-i bu konuda hiçbir ihtilafı yok. Ama adam tutuyor İşte bu beşeri kanunlarla kanun koyanı, bir yasa çıkaranı Allah'a nispet etmediği halde, dine nispet etmediği halde bu büyük küfürdür diyorlar. Hayır, evet bu büyük bir cürümdür. Küçük küfürdür. Büyük günahtır. Ama bu sebeple insanların dinden çıktığını söylemeye yetkin yok. Bunu helal sayarsa, böyle hüküm çıkarılabilir derse bak o da büyük küfürdür. Çünkü böyle çıkarılabilir demesi bak dine nispettir. Allah Azze ve Celle'ye nispettir. Bu sebeple küfürdür. Eliyle kitap yazıp da sonra bunu Allah'a nispet edenden daha zalim kim vardır? Şimdi bak onların küfrünü küçük küfür olmasına rağmen şimdi bazıları diyor yani ya siz işte bu tağutlarla uğraşmıyorsunuz da hep bizle uğraşıyorsunuz. Bazıları demek ki tekfir fikriyle uğraşılınca rahatsız oluyor. Demek ki böyle bir sıkıntı var. Böyle bir problem var. Neden onlarla uğraşıyoruz? Çünkü bu yöneticiler, yani devlet başkanları, tağutluk yapanlar, böyle zulüm kanunları, Aleyküm Selam Rahmetullah, İslam'a uymayan bir takım kanun koyan bu mücrimler, yaptıklarını Allah'a nispet etmiyor değil mi? Allah'ın dinine nispet etmiyor. Ama kıyas dinden delildir diyen bunu Allah'ın dinine nispet ediyor. İtikad ediyor. Helal ve harama itikad ediyor kıyas ile, ile ulaştığı bir şeye. Ha biz içtihat'a karşı değiliz. Buradaki mesele böyle değil. İçtihat yapılması ayrı bir şeydir. Bunu dinde hucret görmek, dinde delil görmek çok farklı bir şeydir. Ömer radıyallahu anh diyor ya o risalede göreceksiniz. Ömer radıyallahu anh diyor ki: "Bizlerin görüşleri sadece beşeri görüşlerdir." diyor. İsabetli olan sadece Allah Resulü'nünkidir. Çünkü o Allah'ın e, vahyinin korumasında. O Allah'ın vahyiyle hareket ediyordu. Allah'ın Resulü'nün dışında bir kimsenin kıyasının, iştihadının, vardığı neticeyi kim Allah Resulü'nün derecesinde görebilir? Bundan daha büyük bir zulüm var mı? İşte büyük küfür olması bu sebeple. Bir kimse kendi kıyasıyla ulaştığı şeyi, Allah'ın hükmü budur, Resulü'nün hükmü budur derse, işte bunun tehlikesi, şu tağut denilen insanların koyduğu kanunlardan çok daha büyük. Biz buna çağırmaya, buna işaret etmeye çalışıyoruz. Yoksa bu yöneticilerin zulümlerini tasvip etmek, küçük görmek haşa bu da değil bizim düşüncemiz. Elbette her Müslüman şeriatı Allah'ın kanunlarıyla, Allah'ın kitabıyla, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetiyle hükmedilmesini istemek zorundadır. Bunu istemeyen neuzübillah kafir olur. Bunu istemek zorundadır. Evet. İşte bu dönemde Allah'a çağırmak, eziyetlere katlanmak ve cahillere aldırmamakla emrolunuyordu. Bizim için de şu anda yapılması gereken bu. Davetin içerisinden hiçbir şekilde taviz veremezsin. Ama bu daveti e, yumuşak bir uslupla sunmakta bir mükellefiyet. Şayet sen eee Tarafımızdan bir rahmetle... Yani Allah Azze ve Celle tarafından... Peygamber Esed ve Sama ne diyor? Bizim rahmetimizle, bizim işte vesilemiz... Yani Allah Azze ve Celle'nin muvaffak kılması olmasaydı... Onlara yumuşak davranmasaydın diyor. Bu Allah'tan olan... rahmetin Allah'tan olan bir... rahmet sayesinde... Onlara yumuşak davrandın diyor. Allah'tan olan bir rahmet. Bizim demek ki Allah Azze ve Celle ile bağlarımızı şu aşama içerisinde, yani bu davet aşaması içerisinde e, sürekli kuvvetlendirmemiz, zikri muhafaza etmemiz, Allah Azze ve Celle ile dua bağını kuvvetlendirmemiz, bizi başarılı kılmasını istememiz ve bu rahmeti bize nasip etmesini, bu yumuşaklığı, çünkü hakikaten bu kolay bir iş değil. Sen adama kitap ve sünnet anlatıyorsun, adam sana öyle bir sövüyor ki, Orada nefsinin atına bindiğinden an adamın karşındakini tekfir edebilirsin. Bu tehlikeyle karşı karşıyasın. Haksız yere hem de. Henüz o şeyde değilsin. Yani e, o durumda değilsin ki. Sahabilere bak. Yani şu olay e, Esad bin Zürare ile Musab bin Umeyr'in davetlerinde Saad bin muaza karşı davetlerinde onlar da nefsi bir karşılık verebilirlerdi. Hakaret ettiler, sövdüler. Onlar bunu devam ettirdiler. Bak davetin şuurundaydılar. Ama biz de öyle değil. Onlar da diyebilir de hadi gidin zaten siz müşriksiniz. Ve onlar müşrikti. Müşriklerin safında. La ilahe illallah dememişlerdi. Ne kitabı kabul ederlerdi ne sünneti. Yani böyle bir vaatte de bulunmamışlardı. Biz la ilahe illallah diyen, Muhammedun Resulullah diyen, Allah'ın kitabında sünnetini de kabul etmeyi vaat etmiş insanlara düşün şimdi. Basit bir anlayamadığı, anlayamaması sebebiyle diklik yaptığı, yani belki o nefsine uyuyor o anda. Onun daveti hazmetmesini zorlaştıracak kişilere girişirsek, Allah bizi bundan hesaba çekmez mi? Evet, o adam belki nefsine uyduğu için e, onun hesabı ayrıdır ama burada bizim de hesabımız var. Allah bundan da bizi hesaba çekecek. Sert davranamaz ama içeriklerinde taviz veremez. Yani karşıdaki kabul etsin diye da olmayı versin, da şöyle olu versin. Böyle bir lüksü yok kimsenin. İçerikten hiçbir şekilde taviz veremezsin ama yumuşak bir uslub ile sunmak üzerimize vacip kılınmış. İşte bu dönemde bakın şu emrolunan şey, eziyetlere katlanmak emrolunuyor. Eziyete katlanmak ne demek? Kötüle kötülükle karşılık vermemek, cahillere aldırmamak, cahillerden yüz çevirmek. Yani ne demek? Cahil insana yaptığı cahillik karşısında aynı cahillikle karşılık vermemek ve sadece Allah'a çağırmak. Kureyşliler de muacirlerden ona uyanlara baskı yapıyordu. Öyle ki, yani Muhammed'e setvese uyanlara, öyle ki. Onları dinleri hakkında zora sokmuş ve kendi yurtlarından kovmuşlardı. Onlardan bazıları dinli aykırı sözler söylemeye zorlanıyor, bazıları onların ellerinde işkence maruz bırakılıyor, bazıları onlardan kaçarak değişik bellere gidiyordu. Yurtlarını terk etmek zorunda kalanların kimisi Habeşistan'a, kimisi Medine'ye gitmişti. Her türlü uygulama yapılıyordu. Kureyş halkı Allah'a karşı gelince, onun kendileri için dilediği üstünlüğü geri çevirince... Peygamberi Aleyhisselatü Vesselam'ı yalanlayınca, yalnız ona kulluk eden, Peygamberi Aleyhisselatü Vesselam'ı doğrulayan ve onun dinine sarılan kimselere işkence edince, Yüce Allah da Peygamberi Aleyhisselatü savaş etmesi ve Müslümanların kendilerine zulmedenlere, baskı yapanlara karşı aralarında savaş için, dayanışma yapmaları için izin verdi. Bana Urve bin Zübeyir'den, yani İbn-i devam ediyor burada, İbn-i Urbe bin Zübeyir'den ve daha başka ilm adamlarından ulaşan habere göre, Yüce Allah'ın onlara savaş için izin vermesi, kan akıtmayı helal kılması ve Müslümanların kendilerine karşı taşkınlık edenlerle çarpışmalarına müsaade etmesi hakkında inen ilk ayet Yüce Allah'ın şu sözüdür. Kendileriyle savaşılan müminlere zulmedilmeleri dolayısıyla savaşa izin verilmiştir. Şüphesiz Allah onlara yardım etmeye güç getirir. Onlar sırf Rabbimiz Allah'tır dediklerinden dolayı haksız yere yurtlarından çıkarılmışlardır. Eğer Allah'ın İnsanların bazılarını bazılarıyla savması olmasaydı, şüphesiz işlerinde Allah'ın adı çokça anılan manastırlar, kiliseler, havralar ve mescitler yıkılırdı. Allah kendine yardım edenlere elbette yardım edecektir. Şüphesiz Allah güçlüdür, yücedir. Onlar kendilerine yeryüzünde iktidar verirsek namazı kılar, zekatı verir, iyiliği emreder ve kötülükten sakındırırlar. İşlerin sonu Allah'ındır. Haç Suresi 39-41 Yani onlar zulme uğratıldıklarından dolayı kendilerine savaş yapmayı helal kıldım. insanlarla aralarında çıkan meselede onların sadece Allah'a ibadet etmek dışında bir suçları yoktur. onlar üstün geldikleri zaman namazı kılar, zekatı verir, iyiliği emreder, kötülükten nehyederler. yani Resulullah sallallahu aleyhi ve, ve sabileri, onlar diye burada kastedilen kimselerdir. Allah hepsinden razı olsun. Allah azze ve celle izin verirse önümüzdeki haftada Mekke'de Medine'ye hicret konusuna geçeceğiz. Önce sahabelerin, sonra Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hicretine. Bu konuda evet. sormak istediğiniz soru var mı? Anlaşılmayan bir şey. Yahudiler evet. çıkacak, e, çıkacak olan seyrenleri biliyorlardı ya. Evet. Bu kendilerinden çıkmayacağını da bilmiyorlardı. allah halim Alem e, bu konuda bilgileri yoktu. Çünkü Bakara suresi 62. ayetinde onlar kendi oğullarını tanıdıkları gibi tanırlar diyor. Ee, şimdi belki de sonra. Belki de biliyorlar. Yani çünkü Allah azze ve celle bir peygamber geleceğini bildiklerinden bahsediyor burada. Ama kendi kabillerinden ama başkalarından. Burada bir netlik yok. Ama kendi o öz oğullarını tanıdıkları gibi tanırlar. Yani böyle bir peygamber geleceğini biliyorlardı. Aram Hatta savaşlarında, kenar alanındaki savaşlarında e, tevessül ettikleri nakledilir. Yani ey Allah'ım bir an önce e, şu peygamberini gönder de şu rakiplerimizi yenilelim diyerek e, veya onun yüzcüsü hürmetine diyerek tevessül ettiklerini e, anlatan bazı rivayetler var, zayıf rivayetler. E, bu konuda e, bir şeylik yok. Yani Yahudiler bunu biliyorlardı. Sonra onlar üstün geldikleri zaman namadlarla zikredilir. Üstün geldikleri zaman demek istetin yani niye zayıf olduğu zaman Haş suresi kaçıncı ayetler demiştik? Şimdi e, o aslında devamıyla birlikte şey yapmak lazım. Çünkü bağlantılı Haş suresindeki o ayetler e, 39 41. ayetler. Haş suresi 39 41. ayetler. Hemen bakalım. Orada bir bap vardı da ee, orası mı acaba. Şimdi tam hatırlayamadım. Şey hocam alimlerimizin hakkını tanımayan bizden değildir. Evet. Hadis. Hadis. Bu mi? Hadis bu şekilde. Sahih. Sahih. Evet 39 40 41. Onlar o yurtlarından çıkarılanları biz yeryüzünde yerleştirdiğimiz takdirde namazı kılarlar, zekat verirler, iyi emredip kötülükten men ederler. Bütün işlerin sonu Allah'ındır. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem eğer seni yalanlarsa sen e, yalanlananların ilki değilsin. Onlardan önce Nuh kavmi, Ad ve Semud kavimleri de peygamberini yalanlamışlardı. E, devamında dur bak 41. Ellezîne meknâhum fil ardi. Burada şart yok. Şart yok burada. Haber var. Eee ayetin Arapçasında e, Allah alem buradaki e, bu işte Türkçedeki vurgular biraz e, tam oturmuyor. Yani bunu tercüme eden tercüme sırada işin bu yönünü düşünmemiştir Allahu alem. Yani böyle bir manaya geleceğini aklına gelmemiştir. Ne diyor? Elbette Allah yardım edecektir. Onun devamında onlar kendilerine yeryüzüne iktidar verirsek ben yani buradaki Şart değil haber. Filardık egamus sala ellezine in Mekken Onları yerleştirdiğimiz takdirde, onlar bu işten şey yapmazlar, buna devam ederler. Şayet ayetin devamında ne diyor? Eğer seni yalanlar bularsa, işte burada övgü var. Yani verilen haber, onların bir övgüsü. Yani rahata kavuşunca terk etmezler. Sahabeleri övüyor Allah Azze ve Celle burada. Yani bir şarta bağlılık değil burada. Haber. Devamında zaten e, şart geliyor. Eğer yalanlarlarsa şayet yalanlarlarsa onlardan da önce Nuh kavmi, Ad ve Semud kavimleri peygamberlerini yalanlamışlar diyor. Ondan devamında. Dağıtık. Yani bir kısmı belki bunu yapabilir. Evet. Ama bunlar terk küfredenler sebebiyle sen kendini üzme, canını sıkma. Gönder işareti var burada. Bu kimseler nasıl zorluklarda buna devam ediyorlarsa bollukta da sapmazlar. Allah Azze ve Celle burada sabileri temize çekiyor. Başka yok herhalde soru. Subhaneke Allah'ım ve bihamdik ve eşvedenle ilahe illa en tevahdike ve estağfurike ve